Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Din gününün sahibi olan Allah'a hamdolsun Hak yolun tebliğcisi Beşeriyetin en hayırlısı Yüce ahlakın rehberi Muhammed Mustafa'ya Aline ve ashabına Salat ve selam olsun Değerli dinleyenler Sözlük anlamı okumak olan Kur'an Allah kelamıdır. Allah tarafından bütün insanlığa iletilmek üzere Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyedilmiştir. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. Miladi 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlanan Kur'an 23 yıla yakın bir süre zarfında olayları hedef alarak parça parça ve Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an, din, dil, ırk, renk ve medeniyet ayrımı yapmaksızın bütün insanları tevhide çağırır. Kur'an'ın getirdiği İslam dini, insanlık dinidir. Zaten Kur'an'da bazı ayetlerde Ey insanlar diye hitaba başlanması da bunun göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de Enam Suresi 19. ayette Yüce Allah peygamberimize şöyle buyurmaktadır. De ki, bu Kur'an kendisiyle sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için bana vahyolundu. Böyle olunca bütün insanlar Kur'an'ın tebliğ kapsamına girmektedirler. Kendisiyle mesul tutulduğumuz dini bilmek ve hayata tatbik edebilmek ancak Kur'an'ı okumak ve anlamakla mümkündür. Kulaktan dolma bir tevhid inancının sağlıklı olmayacağı gerçektir. Ve insanın yaratılış gayesinin ancak Allah'a kulluk etmek olduğu düşünülünce, burada Kur'an'a ve O'nun anlaşılmasına duyulan ihtiyaç ortaya çıkar. Kur'an'ın anlaşılmasının ana yolu Arapça bilmekten geçer. Ancak bütün insanlar Kur'an'ın indirildiği dili yani Arapçayı, Allah'ın dilemesi müstesna öğrenme imkanına sahip olamadıklarına göre, Arapçayı bilen kişilerin Kur'an'ı kendi dillerine aktarmaları gerekmektedir. İşte mealler bu ihtiyaca binaen çıkmıştır. Meal hiçbir zaman Kur'an'ın asıl yerini tutamaz. Çünkü her kelimenin diğer dildeki tam karşılığını bulabilmek mümkün değildir. Bunun için de Kur'an çevirilerine tercüme demek yerine meal denmesi uygun bulunmuştur. Kur'an icazı belagatıyla, kelimeler ve cümleler arasındaki fevkalade bağlantısıyla... Ahenkli, hikmetli mana ve hükümleriyle bir mucizedir. Bunun için, meal denince kastedilen şey, her kelime ve cümleden anlaşılması gereken asli mananın, mümkün olduğu kadar yakın tercümesidir. İlahi lafızların ihtiva ettiği yüce manaları, Kur'an'ın fesahatini, belagatini, ahenkli kelimelerini, metin üslubunu, meallerde belirtmek mümkün olmaz. Bunun için, aslolan, Arapça okuyup, Arapça düşünebilecek bir seviyede Arapça öğrenmek ve Allah kelamını indiği dilde okuyup anlamaktır. Buna imkan bulamayanların da mutlaka meal okuması gerekmektedir. Ahiret yolcusu bir insan kendini Yaradan'ın huzuruna 6666 ayetten habersiz gidemez. Kur'an sadece yüzünden okunsun diye değil okunsun anlaşılsın ve hayata tatbik edilsin diye indirilmiştir. Bu yönüyle Kur'an meali, Arapça bilmeyen kişiler için hayati önem taşır. İnsan, Kur'an'ın mealiyle içtihadı gerektirmeyecek kadar açık olan hükümleri, emirleri, helal ve haramları, geçmiş insan topluluklarının başından geçenleri öğrenir. Kendini, Yaradan'ı tanır. Yaradan'ın, ona bahşettiği din olan İslam'ın dünya görüşünü ve tevhidi anlar. İnancını ve düşüncesini Kur'an'a göre şekillendirir. Tebliğini Kur'an'a göre yapar. Hatalardan korunur. Ve Allah'a karşı nasıl bir sorumluluk yüklendiğinin şuuruna varır. İşte bu yönleriyle Kur'an meali kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Dinleyeceğiniz meal günümüzdeki meallerin hemen hepsine kaynak teşkil eden merhum Hasan Basri Çantay mealidir. Mealde dinleyici tarafından anlaşılması çok güç olan bazı Arapça kelimelere Türkçe karşılık verilmiştir. Kaset bir dinleme aracıdır. Bu yüzden kitaplarda olduğu gibi anlamaya kolaylık sağlayacak dipnotlar veya geniş tefsirler vermek mümkün değildir. Bundan dolayı çantay mealinde yer alan parantez içerisindeki tefsir kısımları dinleyicinin anlamı rahatça kavrayabilmesi için yeri geldiğinde okunmuştur. Değerli dinleyenler, Gerek ihmalden veya şeytanın verdiği tembellikten, Gerekse çağın getirdiği koşuşturmadan dolayı insanlarımız Kur'an'ı ve onun mealini okumaya fırsat bulamamaktadır. İnsanoğlunun her şeye fırsat bulduğu şu fani ömründe Kur'an okumaya fırsat bulamadım bahanesiyle Allah huzuruna çıkması doğru olamaz. Bizlere hem müjdeci hem de uyarıcı olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Bize bilmediklerimizi bu Kur'an aracılığıyla öğretmiştir. İşte bu noktadan hareketle imkan bulamayanlara bir kolaylık olması gayesiyle Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı kaset setinin başlangıcını yapmış bulunmaktayız. İnşallah zaman içerisinde periyodik olarak çıkacak olan bu kasetler Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresinden başlayarak en son sure olan Nas suresiyle bitecektir. Böylelikle elinizde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamını tümüyle içeren bir kaset seti oluşacaktır. Elinizde bulunan kasetlerin Ticari olmamak şartıyla hiçbir hakkı bizce mahfuz değildir. Dinleyenler tarafından çoğaltılabilir, kopyalanabilir ve iktibas edilebilir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yardım ancak O'nun katındandır. Bilmeyerek yaptığımız hatalardan O'nun nihayetsiz rahmetine sığınırız. Ve hidayeti de ancak O'ndan umarız. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Fatiha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd olsun, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün sahibi ve mutasarrıfı Allah'a.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu o kitaptır ki kendisinde hiç şüphe yoktur. Takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızk olarak verdiğimizden de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 Emin olun biz sizinle beraberiz. Biz ancak istihsa edicileriz derler. Asıl Allah onlarla istihsa eder. Ve taşkınlıkları, azgınlıkları içinde serseri dolaşmalarına mühlet verir. Onlar o kimselerdir ki doğru yolu bırakıp sapkınlığı satın almışlardır. Demek?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 Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların hali gökten buluttan boşanan yağmura tutulmuşun hali gibidir ki onda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışı vardır. Ölüm korkusuyla yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çep çevre kuşatandır. O şimşek,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 kulluk edin ta ki takva sahibi olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü bir bina yaptı. O gökten su indirip onunla türlü türlü ürünlerden sizin için rızık çıkardı. O halde kendiniz bilip dururken Allah'a işler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'in üzerine parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun benzerinden siz de bir sure getirin. Allah'tan başka şahitlerinizi de yardıma çağırın, eğer iddianızda doğrucularsanız. Fakat bunu yapmazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, artık sakının o ateşten ki onun yakıtı insanla o taştır. O ateş, kafirler için hazırlanmıştır. İman eden, bir de güzel güzel amellerde bulunan kimselere muştula ki, altlarından ırmaklar akan cennetler onların. Kendilerine ne zaman onlardan bir meyve rızk olarak yedirilse, her defasında ha bu evvelce de rızıklandığımız şeydi diyecekler ve o rızk Birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevcelerde onların. Hem orada onlar daim de kalıcıdırlar. Hakikat bir sivrisinek olsun, daha üstündeki olsun, herhangi bir şeyi Allah misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler kafirlerse Allah bu misalle ne murad etmiştir derler Allah onunla bir şaşırtır yine onunla bir yola getirir onunla fasıklardan başkasını şaşırtmaz o fasıklar ki Allah'ın ahdini onu tehkit ettikten sonra bozarlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler yeryüzünde bozgunculuk yaparlar işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir Allah'ı nasıl olup da inkar ediyorsunuz halbuki siz ölülerken o diriltti sonra sizi yine o öldürecek tekrar sizi o diriltecek ve nihayet Yine Yalnız Ona Döndürüleceksiniz Yerde Ne Varsa Hepsini Sizin için Yaratan Sonra Göğe yönelip De Onları Yedi Gök Halinde Tesviye Eden O'Dur Ve O Her Şeyi Hakkıyla Bilendir Hani Rabbin Meleklere Muhakkak Ben Yeryüzünde Bir Halife Yaratacağım Demişti Melekler De biz seni hamdinle tesbih ve seni takdis edip dururken orada bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın demişlerdi. Allah da sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim demişti. Adem'e bütün isimleri öğretmişti. Sonra onları meleklere gösterip doğrucularsanız bunları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 Kibirlenmek istemişti. O kafirlerdendi. Ve demiştik ki, Ey Adem, sen eşinle beraber cennette yerleş. Ondan neresinden isterseniz ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de zulmedenlerden olursunuz. Bunun üzerine... Şeytan onların ayağını oradan kaydırıp içinde bulunduklarından onları çıkarıvermişti. Biz de kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde sizin için bir vakte kadar durak ve faydalanacak şey vardır demiştik. Derken Adem Rabbinden kelimeler belliyip aldı. Ona yalvardı. O da... Tövbesini kabul etti. Çünkü tövbeyi en çok kabul eden, asıl esirgiyen odur. Dedik, hepiniz oradan inin. Sonra size benden bir hidayet gelir de, kim benim hidayetimin izince giderse, artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. O küfredenler, ayetlerimizi yalan sayanlar, onlar ateşin arkadaşlarıdır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim bunca nimetlerimi hatırlayın, tavsiyemi yerine getirin. Ben de size karşı olan ahdimi yapayım. Bir de benden korkun. Nezdenizdeki Tevrat'ı tasdik edici ve doğrultucu olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilkisiz olmayın. Ayetlerimi az bir bahayla değişmeyin. Ancak benden korkun. Kendiniz bilip dururken hakkı batıla karıştırıp da gerçeği gizlemeyin. Dosdoğru namaz kılın, zekat verin... Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Siz insanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap da okursunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hem sabırla hem namazla yardım isteyin. Gerçi bu elbette büyük bir şeydir. Ancak Allah'a karşı yüksek saygı gösterenlere göre...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 Ve öyle bir günden korkun ki o günde hiçbir kimse, hiçbir kimse namına bir şey ödeyemez. Ondan herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Ondan bir fidiye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Yine hatırlayın o zamanı ki oğullarınızı boğazlayıp kızlarınızı sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü yüklemekte devam eden... Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı sizin için. Hem hatırlayın o demleri ki, sizin sebebinize denizi yarıp da hepinizi kurtarmış, Firavun hanedanınıysa kendiniz de gözlerinize bakıp dururken suda boğmuştuk. Hani Musa ile kırk gece vaatleşmiştik. Yine siz onun arkasından zalimler olarak buzaya tutunmuş, ...onu ilah edinmiştiniz. Bilahare sizi bundan sonra da affetmiştik. Gerekti ki şükredesiniz. Hani Musa'ya doğru yola gelesiniz diye... ...Tur'da o kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Ve hani Musa kavmine... ...ey kavmim siz buzaya tutunmakla... ...onu ilah edinmekle şüphesiz kendinize yazık etmişsiniz. Hemen... ''Yaradanınıza tövbe edip nefislerinizi öldürün, ıslah edin. Böyle yapmanız yaradanınız katında sizin için çok hayırlıdır.'' demişti de Allah da tövbelerinizi kabul etmişti. Çünkü o tövbeleri en çok kabul edenin, en çok esirgiyenin ta kendisidir. Bir de hatırlayın o zamanı ki siz ey Musa biz Allah'ı apaşikar görünceye kadar sana yeni iman etmeyiz demiştiniz de, gözünüz bakıp dururken sizi o yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmiştik. Gerekti ki şükredesiniz. Ve üstünüze bulutu gölge yapmış, size kudret ile yelve kuşunu indirmiş, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyilerinden, güzellerinden yiyin demiştik. Onlar, Nankörlükleriyle bize zulmetmemişler fakat kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Hani şu kasabaya girip dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yiyin, kapısından secde ederek girin ve bizi bağışla deyin, kusurlarınızı örtelim, iyilik ve itaat edenlerin ecrini ise daha artıracağız demiştik. Zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başkasına çevirmişlerdi. Biz de o zalimlerin üstüne gökten ettikleri fıskın karşılığı olmak üzere murdar bir azap indirmiştik. Bir de hani Musa kavmi için su arayınca asanı taşa vur demiştik de ondan on iki pınar kaynamış ve her sınıf su alacağı yeri öğrenmişti. Demiştik ki,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 Aşırı gittiklerindendi. Şüphe yok ki iman edenler olsun, Yahudiler olsun, Hristiyanlar ve Sabiler olsun, kim Allah'a ve ahiret gününe inanır, bununla beraber salih amelde bulunursa, elbette onların Rableri katında ecirleri vardır. Hem onlara bir korku da yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Hani sizden sapasağlam söz almıştık, Tuğru da üstünüze kaldırmıştık ve demiştik ki, Size verdiğimiz kitabın hükümlerini kuvvetle tutun, Onda onlarla amel etmek lüzumunu hatırlayın, Ta ki sakınmış olasınız. Sonra onun arkasından yine yüz çevirmiştiniz. İşte eğer üzerinizde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı, Elbette maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacaktınız. And olsun, içinizden cumartesi gününe saygı göstermek hakkındaki dini hududu, balık avlamak suretiyle çiğneyip geçenlerin başlarına gelenleri de herhalde bilmişsinizdir. İşte biz onlara hor ve zelil maymunlar olun dedik. Binaenaleyh onu hem önündekilere, o zaman hazır olanlara, hem ardındakilere sonradan geleceklere ibret verici ceza ve takvaye erenlere de bir öğüt yaptık. Bir zamanda Musa kavmine Allah size muhakkak bir inek boğazlamanızı emrediyor demişti. Onlar bizi eğlence mi ediniyorsun demişti. Musa da ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Demişlerdi ki bizim için Rabbine dua ette.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 Salmadır, hiçbir alacası da yoktur. Onlar, işte şimdi hakikati getirdin dediler. Bunun üzerine o ineği boğazladılar ki az kaldı bunu yapmayacaklardı.